Mühterem Kardeşlerim, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzeriniz olsun. Kardeşlerim, imanın şubelerinin oluncusu, Allah Azze ve Celle'ye muhabbetin farz olması. Allah Azze ve Celle'ye muhabbete iman. Hücubuna imam hakkında olacaktır. Konuyla alakalı olarak Allah Azze ve Celle kitabında buyuruyor ki وَمِنَ الْلَاسِ مَنْ يَتْخِذُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اندادًا. İnsanlardan öyle kimseler vardır ki Allah'tan başka ortaklar edinirler. يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ Ve o ortak edindikleri ilahları tıpkı Allah Azze ve Celle'yi sever gibi severler. والذين <Susur> آمنوا أشد حبًا لله إiman edenler ise en çok Allah azze ve celle'yi severler. Bu da gösteriyor ki kardeşlerim Allah azze ve celle'yi حب duymak, Allah azze ve celle'yi sevmek imanın gereğindendir, imandır. Çünkü Allah azze ve celle والذين آمنوا أشد حبًا لله iman edenler ise En çok Allah'ı severler buyurur Allah subhanahu ve teala Bakara suresi 165. ayet-i kerimesinde. Bu da gösteriyor ki iman Allah Azze ve Celle'ye olan sevgiyi harekete geçirmektedir. Bu ne yapar? Allah Azze ve Celle'ye olan imanın gereğidir. Bir Allah Azze ve Celle buyuruyor ki قُلْ اِنْ كُمْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَتَّبِعُونِ Ey Muhammed onlara ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah Azze ve Celle de sizleri sevsin. Demek ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselama ittiba etmek, ona uymak Allah Azze ve Celle'ye olan sevginin gereklerinden bir tanesi. Eğer bir kimse Allah'ı sevdiğini iddia ediyorsa bu iddad, iddadır ve bunu gerçekleştirebilmesi için de Resulü Aleyhissalatu Vesselam'a uyması gerekir ki o sevdiğini yapabilsin, hayata geçirebilsin, onda sadıklardan olabilsin. Ve yine Allah Azze ve Celle buyuruyor ki ul imkan aabaukun mu ebnaukun. Deki ey Muhammed sizin babalarınız, çocuklarınız, kardeşleriniz, hanımlarınız ve aşiretiniz, soyunuz, kazandığınız mallarınız, kesada uğramasından korktuğunuz ticaretiniz, razı olduğunuz evleriniz, meskenleriniz, أحب إليكم من الله ورسوله Allah'tan, onun Resulü aleyhissalatü vesselam'dan وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ Ve Allah yolunda, Allah Hazreti Celle yolunda cihad etmekten daha sevgili ise, Bunların hepsi daha güzel, daha sevimli geliyorsa terabbasu bekleyin. Hatta يأتي الله بأمره ta ki Allah azze ve celle'nin emri gelene kadar. Vallahu la يهدي القوم الفاسقين. <gülüyor> Muhakkak ki Allah fasık bir topluluğu hidayet etmez diyor Allah azze ve celle. Bu da gösteriyor ki kardeşlerim Allah azze ve celle'ye olan sevgi Ve Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a karşı olan sevgi ve Allah yolunda cihad farzdır. Ve bunların sevildiği gibi başka hiçbir şey ne yapılmamalı? Onların sevildiği gibi sevilmemeli. Hadiste geldiği kadarıyla Ata İbni Yassar diyor ki bizler bir sefere Mekke tarafına doğru Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve sellem ile bir yolculuğa çıktık diyor. Bu yolculuk esnasında çıkacakken insanlardan bazıları bu yolculuğa çıkmamak için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemden izin istediler. Allah Resulü de onlara izin verdi. Çünkü hakikaten Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabesine karşı çok merhametliydi. Ve onlar bir hacet söylediğinde onları giderip veya bir izin istedikleri zaman onlara ne yapardı? Hemen izin verirdi. Bu şekildeyken Allah dedi ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ağacının bu tarafında olanlar ile öbür tarafındakiler daha Allah'a neden Resulü aleyhissalatu vesselama daha sevimsiz? Yani bir bir insanlar izin alıp Allah Resulü aleyhissalatu vesselam yanından diyorlar bu yolculukta. Ve diyor ki bu şekilde insanlar diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın yanında olan kalınan insanlar ağlamaya başladılar. Ebu Bekir As-Siddiq radiyallahu anhu dedi ki, vallahi diyor, ben nefsimde uyandı ki, Allah Resulü aleyhissalatü vesselamından izin alıp ayrılanlar, muhakkak akılsız ve ahmaktırlar dedim diyor. Bunun üzerine Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ayağa kalktı. Allah Azze ve Celle'ye hamd ve sena ettikten sonra buyurdu ki, ben şehadet ederim ki, vellezi nefsi biyedihi, nefsim elimde olan Allah'a yemin ederim ki, Ki bu lafız kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın çokça yemin ettiği bir lafıstır. وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ <gülüyor> Nefsin elimde olan Allah'a yemin ederim ki مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ Allah Azze ve Celle'ye iman eden bir kimse sonra da o uğurda çaba harcayan kimse muhabbetini yerine getirmeye çalışan bir kimse اِلَّا سُلِكَ بِهِ فِي الْجَنَّةِ O ne yapar? cennete giden yola sürülür, oraya sevk edilir diyor. Rabbim ümmetimden cennete yetmiş bin kişinin cennete hesapsız girece gireceği konusunda bana vaatte bulundu diyor. Ve sizden her kim diyor, ailesi ve hanımları ve zürriyeti de salih kimseler olursa orada cennette meskenlere girecektir buyurdu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selam. Yani burada işaret ediyor ki Allah azze ve celle'yi seven kimselere ne yapıyor? Allah Resulü aleyhissalatu vesselam cennette meskenler ve miskenlere vaat ediyor ve Allah'ın da bu kullarına bir vadidir diyor. Enes bin Malik radiyallahu anhu diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. "Felesun men kunna fihi ve cedbe bihi behna halavet iman." Her kimde şu üç hasret, şu üç şey varsa onlarla diyor imanın tadını almıştır. Bu da gösteriyor ki demek ki imanın bir lezzeti var, bir tadı var kardeşlerim. Yani tıpkı bir tatlıyı yediğiniz gibi nasıl ondan bir zevk bir tat alıyorsanız işte o imanın da bir tadı, bir halaveti vardır diyor Allah Resulü Vesselam. Allah Azze ve Celle hepimize o tadamlardan eylesin kardeşlerim. Birincisi... اَنْ يَكُونَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَحَبَّ اَلَيْهِ مِمَّا سُوَهُمَّا Allah ve Resulü aleyhissalatü vesselam her kendisine her şeyden daha sevgili gelen kimse. Bir gün Hz. Ömer geliyor, ey Allah'ım Resulü ben seni her şeyden daha çok seviyorum. Ama diyor nefsimi senden daha çok seviyorum. Yani kendi nefsini biraz öne çıkartıyor diyor. Allah Resulü diyor ki hayır ey Ömer beni kendi nefsinden dahi daha çok sevmedikçe iman etmiş olmazsın. Hazreti Ömer radıyallahu anh'un imanına bakın ki hemen teslim oluyor. Şimdi ey Allah'ın Resulü seni kendi nefsimden dahi daha çok seviyorum. Allah Resulü evet Ömer şimdi oldu diyor radıyallahu anh. İkincisi وَاَنْ يُحِبَّ الْمَرْأَى لَا يُحِبِّهُ اِلَّا رِلّٰهِ Bir kimseyi ancak falancak Allah rızası için seven kimse. Nedir? İmanın tadını alan kimsedir. Yani herhangi bir maddi bir menfaat, herhangi bir çıkar, herhangi bir akrabalıktan dolayı değil. Niçin seviyorsun? Sağ yalnız ve yalnız Allah için seviyor. Adamın bir tanesi kendi köyünden kalkıp diğer bir köye kardeşini ziyarete gidiyor. Allah bildiği halde ona bir elçi gönderiyor. Ve elçi diyor ki ey fulan, nereye gidiyorsun? Benim diyor falanca köyde veya karşı köyde bir kardeşim var Müslüman kardeşim Onu ziyarete gidiyorum. Melek diyor ki, diyor ki senin onda herhangi dünyalık bir menfaatin mi var? Yani bir çıkarım mı var? Veya bir alışverişim mi var? Hayır diyor, vallahi ben onu Allah için sevdim. Allah için ziyaretine gidiyorum diyor. O zaman diyor ki ben Allah'ın sana gönderdiği bir elçisiyim. Allah haber verdi ki Allah da seni seviyor diyor. Üçüncüsü, وَاَنْ يَقْرَهَا اَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِيهِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُوْقَدَ لَهُ نَارٌ فَيُقْضَ فَف۪يهَا Sonra diyor bir kimse ki, Allah Azze ve Celle o kimseye hidayet ettikten sonra tekrar küfre dönmeyi tıpkı ateşe atılacakmış gibi kerih gören kimsedir diyor. İşte üç sınıf insan imanın tadını almış kimsedir. Allah Azze Celle bize imanı tadını alan kullarından eylesin kardeşlerim. Demek ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem burada bizlere Allah sevgisinin ve Resulü aleyhissalatu vesselamın sevgisinin imandan olduğunu bizlere bildiriyor. Ve her kim Allah'a ve Peygamberi aleyhissalatu vesselama özellikle uymazsa bu da nedir? Muhabbetin hilafıdır. Yani Allah'a sevdiğini söyleyen bir kimse... Eğer Resulü Aleyhisselatu Vesselam'a ittiba etmiyorsa, onun sünnetine uymuyorsa, onun gittiği yoldan gitmiyorsa bu kimse Allah'ı sevmiyor demektir. Veya Allah'a sevdiğini iddiasında yalancı demektir. Bu da nedir? Allah'ı sevmenin vücubiyetini ve Resulü Aleyhisselatu Vesselam'a ittiba etmenin sünnetine uymanın vücubiyetini, farziyetini gösteren apaçı, delillerden bir tanesidir. İbn Süreç diyor ki e, sen diyor kitapta Allah'ın kitabında Allah nasu ile Allah azze ve celle'ye muhabbetin farz olduğunu nereden çıkartıyorsun? diyor. Nereden biliyorsun? Ben diyor ki o diyor ki vallahi ben Allah azze ve celle'nin şu ayetinden başka bir şey bilmiyorum. Qul <Gül> imkana ağba'ukum ve abnā'ukum ve ikhvanəkum. Eyyidə ki, sizin babalarınız, oğullarınız, hanımlarınız. Ayetə devam ediyon. Ehabba ileykum minallāhi və rasuliyyi və cihadın fisir. <gülüyor> Allah'a, e, Allah'tan, Rasulündən ve onun yolunda cihattan daha sevgilisi ayetini okuyor. Bu da gösteriyor ki, Allah ve Rasulü aleyhissalâtu vesselâmı muhabbet. Allah'a muhabbet, Allah'ı sevme nedir? İmanın gereklerinden bir tanesidir. Evet. Bir kimse eğer Kur'an'ı seviyorsa Kur'an okumayı seviyorsa ne demektir? O kimse Allah Azze ve Celle'yi seviyor demektir. Bir kimse diyor ki selif alimleri eğer bir kimse Kur'an okur da ben Allah'la konuştum derse yalan söylemezdir. Çünkü Kur'an Allah'ın kelamıdır demişlerdir. Sahabe Allah onlardan razı olsun. Amin. Kardeşlerim muhabbetin, sevginin bazı manaları vardır bir başlık olarak. Bunlardan bir tanesi bu ki Allah'ın isminin izzeti ve her açıdan övülen bir şeydir ki Allah Azze ve Celle'nin bütün sıfatları muhakkak övülmüştür, övgeye laiftir. Yine Allah Azze ve Celle kullarına iyilikte bulunmuştur ve onları çok çeşitli nimetlerle nimetlendirmiştir. Ve yine Allah Azze ve Celle'nin ihsanı bir kuluna olan ihsanı insanların birbirine olan ihsanından çok çok daha büyüktür. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin Vahhab sıfat ismi vardır. Vahhab karşılıksız bol bol veren demektir. Ama insanların birbirine yardımı nedir? Çok daha kısırdır ve çoğu zamanda insanlar birbirlerine herhangi bir dünyalık menfaat olmadan da ne yapmazlar? Asla birbirlerine yardım etmezler. Evet. Yine İnsanlar üzerlerine gerekli olan meseleleri küçülsememeli ve yine Allah Azze ve Celle'nin kendisine verdiği teklifi de ne yapmamalı? Çok görmemeli. Yani eğer Allah Azze ve Celle kuluna bir şey teklif etmişse, bir şey yüklememişse o onu kaldıramayacağından değildir. Çünkü Allah diyor ya, Allah Azze ve Celle hiç kimseye kaldıramayacağı bir yükü ne yapmaz? asla ve asla yüklemez. Evet. Ve yine Allah Azze ve Celle'den her vakit yüz çevirmekten korkmalı. Kendisine bahşettiği tevhidin de kıymetini bilmelidir bir Müslüman. Ve nerede olursan ol. Ne diyor? Allah'tan kork. Ve yine kardeşlerim kendisini Allah'tan beri görmemeli. Ne olursa olsun kendisinin Allah Azze ve Celle'ye her an muhtaç olduğunu, Allah Azze ve Celle'ye karşı fakir olduğunu her zaman bilmeli. Ne kadar zengin olursan ol, ne kadar dünya malına sahip olursan ol, Allah Azze ve Celle'ye karşı fakir ve Allah'a muhtaç olduğunu ne yapma? Hiçbir zaman unutma. Sen ne olursan ol bir kulsun ve her zaman Allah Azze ve Celle'ye muhtaçsın. Allah'a yine kalbinde Allah Azze ve Celle'ye karşı olan sevgisini sürekli devam ettirmek zorundadır. Bir an olsun kalbini Allah Azze ve Celle'nin sevgisinden mahrum etmemeli. Çünkü kalp nedir? İçi dolu, boş bir kabı düşünün. Eğer oraya sağlıklı veya helal olan bir şeyi doldurmazsanız ne yapar? Oraya başka şeyler saldırır veya haram olan şeyler doldurur. O yüzden eğer bir kalbi Allah Azze ve Celle'nin muhabbeti Allah Azze ve Celle'nin azameti kibriyası doldurursa inanın o kalp Allah'tan başkasını sevmez Allah'tan başkasına yönelmez Allah'tan başkasından istemez ve Allah'tan başkasından korkmaz kardeşlerim. Bu nedir? Hasta olmayan selim kalplerdir. Allah Azze ve Celle bizlere böyle kalpler nasip eylesin kardeşlerim. Ve yine Allah'a Gücü yettiğince farzlarla Allah'a Allah yaklaşmalı. bunlarda da hırs göstermeli ve nafile ibadetlerle de gücü yettiğince de ne yapmalı? Nafile ibadetler yaparak Allah Azze ve Celle'ye yakınlaşmaya devam etmelidir. Ve yine Allah Azze ve Celle'ye seveni sevmelidir. Ve onu o seven, Allah'ı seven kimseyi dost edinmelidir. Allah'ı sevmeyeni de sevmemelidir. Ve ondan da ne yapmalıdır? Yüz çevirmeni onunla beraber olmamalıdır. Bu önemli şeylerden bir tanesidir kardeşlerim. Bu saydıklarımız her kimin kalbinde olursa hakikaten Allah Azze ve Celle'nin muhabbetini, sevgisini kendi kalbinde yeşermiş, bunu doya doya içmiş kimselerdir kardeşlerim. O yüzden Allah Hazretleri bir şair şiirinde diyor ki eğer bir kimsenin kalbini diyor Allah sevgi doldurmazsa onu diyor param göğüce param parça olduğunu görürsün. Ve yine şiir bir şair, şair şiirinde diyor ki bir kimsenin diyor kalbini sevgi doldurmazsa bunun ciğerleri nasıl ciğerlerini nasıl paramparça ettiğini bilemez diyor. Sevdiğini söylüyor fakat isyan ediyorsun ilaha. Bu ise mümkün olmayan bir şeydir ki... ...şayet senin sevgin sadık olsaydı... ...ona itaat ederdin... ...çünkü sevilen... ...kendisine itaat edileni sever diyor. Evet. Allah Azze ve Celle bizi... ...kendisini hakkıyla seven... ...hakkıyla muhabbet eden kullarından eylesin. Allah kardeşlerim. Allah Hakikaten... ...Allah'ı seveni sevmek... ...Ona dostluk beslemek... Allah'ı sevmeyeni sevmemek ve ona düşmanlık beslemek hakikaten muhabbetin en büyük gereklerinden bir tanesidir. Çünkü Allah وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَ حَتَّ تَتَّبِعْ مِلَّتُهُ وَيَهُودُ وَهُرِسْتِيَنْ لَا Senden anca hiçbir zaman razı olmazlardı. Ne zaman? Ta ki kendi dinlerine tabi olana kadar. O yüzden Müslüman Allah'ı sevecek, Allah'ın sevdiğini sevecek, Allah'ı seveni sevecek ve onu dost edinecek. Allah'ı sevmeyeni o da sevmeyecek ve onu da ne yapacak? Düşman edilecektir. Evet kardeşler. imanın şubelerinden 11.'si Allah'tan korkuya farz olduğuna iman etmektir. Konuyla alakalı Allah azze ve celle buyuruyor ki inne şeytan işte o şeytandır diyor. Yuhavvufi evliyâa. Sizi dostlarıyla korkutur. Fela tekhafuhum ve khafuni in kuntum müminin. Eğer müminlerden iseniz onlardan korkmayın, benden korkun diyor Allah Azze ve Celle. Fela tahşavun nâse fahşavun. Sakın insanlardan korkmayın, benden korkun diyor Allah Azze ve Celle. Ve yalnız benden korkun diyor Allah Azze ve Celle. وَذْكُرْ رَبَّكَ ف۪ي نَفْسِكَ تَدَرْعًا وَخ۪يْفَ Korkarak ve yalvararak, kendi nefsinde Rabbini zikret Allah Azze ve Celle. Ve Allah meleklerini kendisinden korktuğu için överek şöyle bahsediyor. وَهُمْ مِنْ خَشْرِتِهِ مُشْفِقُونَ Ve onlar diyor Allah Azze ve Celle'nin korkusundan titrerler diyor o melekler. Ve Enbiya'ları da peygamberleri de Allah azze ve celle ile överek buyuruyor ki: "İnnehum kanu yusari'una fi'l hayrat." O peygamberler ne yaparlardı? Hayırda yarışırlardı. "Ve yed'una na Korku ve ümit arasında bize dua ederlerdi, ibadet ederlerdi diyor Allah azze ve celle. "Ve kanu lena ve bize karşı da saygılı, saygılıydılar diyor. Allah o peygamberleri överek beyan diyor ki: "Velzîne yusilûne Allah azze ve celle pe, e, akrabalık bağlarını yapmalarını emretti. halde yani onu yapanlar, akrabalık bağlarını koparmayanlar. Onlar ve yakşavne rabbahum. Deraplerinden korkanlar. Demek ki akrabalık bağlarını koparmamak nedir? Allah korkusunun bir gereği. Ve yine diyor ki yekâfûnesu el-hisâb ve onlar ne yaparlar? O çetin kötü hesaptan da Allah'tan korkarlar diyor. Allah Azze bizleri akrabalık bağlarına reyat eden ve yalnız Rablerinden korkan kullarından eylesin kardeşlerim. Kafirleri de ...gafletlerinden dolayı diyor ki... ...mâ lekum lâ tercûne lillâhi ve kâra... ...size ne oluyor da ey kafirler... ...Allah Azze ve Celle'nin azametinden korkmuyorsunuz. ...ve kâlellezîne lâ yercûne lika'ana... ...ve yine onları başka bir ayette zemmederek diyor ki... ...aşağılayarak diyor ki... ...onlar bize kavuşacaklarını... ...bir gün bizim karşımızda gelip dikilip... ...hesap vereceklerini... ...ummuyorlardı diyor. Yani öyle bir günden... ...korkmuyorlardı o kafirler. Evet. Demek ki... ...koku, havs... ...Allah'tan korkmak nedir? Allah'ın azametini itiraf ediyorsunuz. Allah Azze ve Celle'nin mühlüğünü... ...ve kulları üzerinde... ...dilediği her şeyi yaptığını ne yapıyorsunuz? İtiraf ediyorsunuz. Kalbinizde buna karşı... Muhabbet besliyorsunuz, korkuyorsunuz, azametini itiraf ediyorsunuz. Ama her kim bundan gafil olursa Allah'a kullukta, uhudiyette ne yapıyor? Allah'a şirk koşuyor, onu tanımıyor. Allah'ın varlığını, birliğini, mülkünü, her şeyi dilediğini yaptığını yapmıyor? Bir yerde inanmıyor demektir. Evet, demek ki korkunun kardeşlerim, Allah azze ve celle'den korkunun bazı yönleri vardır ki, kişi... Allah Azze ve Celle'ye karşı kendi nefsinin ne kadar da hakir olduğunu, kendi nefsini, kendi kusurlarını Allah Azze ve Celle'ye karşı ne yapar? İtiraf eder, ona karşı acizliğini bildirir. İkincisi ise muhabbetiyle alakalı şeylerdir ki bütün şeylerde ne yapar? Allah Azze ve Celle'den korkar. Her ne şekilde olursa olsun, her ne durumda olursa olsun, konumu ne olursa olsun Allah Azze ve Celle'den korkar ve ne yapar? Ona göre davranır ve yine Allah'ın azabından korkar. İnne azabı Allah'ı şedid, muhakkak ki Allah'ın azabı çok şiddetlidir. O yüzden bir Müslümana en ağır gelen veya ayağını denk almasını gerektiren en yüce sözlerden, nasihatlardan bir tanesi de Allah'tan kork kelimesidir kardeşlerim. Bir Müslümana böyle dediğin zaman veya bir Günah işlemek istediği zaman veya birine zulmettiği zaman veya birinin dedikodusunu, gıybetini yaptığı zaman, nemmamcılık, e, kovuculuk yaptığı zaman, Müslümanların arasını bozmak için laf taşıdığı zaman veya taşımak istediği zaman veya şeytanın yoluna uymak istediği zaman, İttakillah, kardeş Allah'tan kork dediği zaman bu söz ne yapmalı? O müminin kalbini titretmelidir. Eğer hakikaten Allah'ı seviyorsa, hakikaten Allah'tan korkuyorsa, ona Allah'ı hatırlatıyorsun, ona Allah Azze ve Celle'nin azabını hatırlatıyorsun. Mümin bundan ne yapmalı? Ders almalı, kalbi titremeli. مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلّٰهِ وَقَارَا Size ne oluyor diye kafirler, Allah Azze ve Celle'nin azametinden korkmuyorsunuz. مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلّٰهِ وَقَارَا Niçin azametinden korkmuyorsunuz ve Allah'ın nimetine karşı şükretmiyorsunuz? Allah Azze ve Celle o kadar nimetler verdiği halde. Neden Allah'tan korkmazsınız? Evet ve yine Allah Azze ve Celle İsra Suresi 67, 68 ve 69. ayet-i kerimesinde. Onlar diyor sizlerin denizdeyken denize biniyorlar, yola çıkıyorlar. Başınıza bir felaket geldiği zaman Allah'tan başba, başka yalvardıklarınız kaybolur gider diyor. Hemen Allah'a yönelirler. O anda bilirler ki kendilerini içinde bulundukları durumdan Allah'tan başka hiç kimse kurtaramaz. Fakat sizi karaya çıkarıp kurtarınca yüz çevirirsiniz. Zaten insan çok nankördür diyor. Ne zaman ki Allah Azze ve Celle onları içinde bulunduğu sıkıntıdan kurtarır karaya çıkarır. Yine eski hallerine Allah Azze ve Celle'ye şirk koşmaya devam ederler. Zaten insan çok nankördür diyor Allah Azze ve Celle. Kara tarafında da yani karaya ayak bastığınız zaman sizi batırmayacağından yahut üzerinize taş yağdıran bir kasırga göndermeyeceğinden emin mi oldunuz? Yani siz zannediyor musunuz ki Allah sadece Azze ve Celle size suda batırmadığı zaman siz azabından kurtuldunuz? Karadayken de yer, ayağınız yere bastığı zaman da Allah Azze ve Celle taşlar savuran kasıkalar göndermeye kader değil mi? Sonra kendinize bir şekilde, kendinize bir yardımcı da bir vekil de bulamazsınız diyor Allah Azze ve Celle. Yoksa sizi tekrar o kurtulduğunuzu zannettiğiniz, Allah'tan yardım istediğiniz o denize gönderip üzerinize kırıp döken bir fırtına göndermeyeceğinden ve böylece sizi kurtulduğunuzu, küfretmenizden dolayı suda boğmayacağından emin mi oldunuz diyor. Sonra kendinizse bize karşı bir yardımcı da bulamazsınız. İşte insan her halükarda ne yapmalı? Allah Azze ve Celle'nin taatinden asla ve asla ayrılmamalı. Ne halde olursa olsun. Şunu çok iyi bilmeli ve kendi nefsinde hissetmeli ki insan her zaman ve her halükarda Allah Azze ve Celle'ye muhtaçtır. Ne olursa olsun, nahnu fukarâ ve alâllâh, biz Allah'a karşı fakir kimseleriz. Allah ise ganidir. Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Doğmamıştır, doğrulmamıştır ve onun hiçbir dengi benzeri yoktur. Allah sizi orada kurtardıysa, siz ona halis bir şekilde ona ibadet ettiniz ise, kurtardıysa, sonra şirk koşmaya devam ettiniz ise, Allah tekrar o denize götürüp sizi batırmaya kadir değil mi diyor. Veya yeryüzündeyken, karaya basmışken üzerinize kasırge göndürmeye kadir değil mi? O yüzden insan ne yapmalı? Her halükarda Allah'ın azametini kalbinde hissetmeli kardeşlerim. Allah zengin, bizler ise fakiriz kardeşlerim. yine Allah Azze ve Celle'ye salih kimseler ilimde derinleşmiş kimseler nasıl dua ederlerdi? Rabbena la tuzih kulubana ba'da idh Ya Rabbi, bizlere hidayet ettikten sonra bizim kalplerimizi dininden saptırma Allah'ım. Ve bize katından bir rahmet ver Allah'ım. İnneke entel vahhab. Ya Rabbi, sen vahhavsın, karşılıksız verensin diye ne yapıyorlar? İşte o ilimde derin... E, derin sahibi olanlar, ilimde derinleşenler Allah'a böyle dua ederler. Ama Resulü Aleyhisselatü Vesselam çokça nasıl dua ediyor? Ey kalpleri emirip çeviren Allah'ım kalbimi dininde sabit kıl. Çünkü bilemezsiniz kardeşler. Çünkü biz kader bahsini işledik. İnsan her an ne olacağını ne yapamıyor? Bilemiyor. O yüzden derin Ne yapıyorlar? Onlar sürekli Ya Rabbi bize hidayet ettikten sonra sakın kalplerimizi saptırma Ya Rabbi diye dua ediyorlar. Yapılacak en büyük dualardan en güzel dualar. Rabbena la etuzil kulubena ba'leydi reytena. Ya Rabbi bize hidayet verdikten sonra kalplerimizi dininden saptırma Allah'ım. Allahümme amin. Ve yine onlar qalu inna kunna qablu fi ehline muşfiqin. Bizler ehlimize karşı müşfiktik. Ve diyor ki feman nallahu aleyna huwa qana bizler Allah azze ve celle bizi korudu bize nimet verdi de bizi kavurucu ateşten korudu diyor inna kunna biz daha önce ki Allah'a bu şekilde dua ediyorduk da inne rahim Allah iyilik sahibi rahimdir, kullarını mümin kullarını dünya ahirette bağışlayandır diyor Evet onlar Allah'ın Kendi e, İslam'ın en büyük nimeti İslam'ı kendilerinden çekip almalarından korkuyorlar kardeşlerim. Çünkü en büyük nimet. Ve böyle olduğu zaman kıyamet günü eşkıya dediğimiz hüsrana uğrayanlardan olmaktan korkuyorlar kardeşlerim. Ve Allah Azze ve Celle'ye bu şekilde olmaktan ne yapıyorlar? Sürekli dua ediyorlar. رَبَّنَا لَا تُزِحْ قُلُوبَنَا بَعْدِيْتَ ذَيْتَنَا Ya Rabbi, bize bu İslam nimetini verdikten sonra sakın kalplerimizi saptırma Allah'ım diyerek de ne yapıyorlar? Allah Azze ve Celle'ye dua ediyorlar. Evet, Allah'ın bütün nimetleri üzerimize çok büyük sayılamayacak. Ama en büyük iyi nimet nedir? İç şüphesiz İslam nimetidir kardeşlerim. Allah'ımıza hamdolsun ki kardeşlerim, Allah Azze ve Celle bizlere, Bu İslam gibi bir nimetle nimetlendirmiş, bize doğru yoluna hidayet ettirmiş. Ya Rabbi bu uğurda bizleri bu yolda bizlerin ayaklarımızı kaydırmay Arap. Allahumme amin. amin. Ve yine Allah birçok yerde ya ey insanlar Rabbinizden korkun. Ya ey insanlar Rabbinizden korkun. Ya ey insanlar Rabbinizden korkun. Nisa suresi 1, Lokman 33, Hac suresi 1 ve yine diyor ki ve yalnız benden korkun diyor Allah azze ve celle Bakara 41. Sure, ayeti kerimesinde ve yine diyor ki onun diyor yakıtı insanlar ve taşlar olan o cehennemden kendinizi ve ailenizi koruyun diyor Allah azze o yüzden ben Ailemi seviyorum, çocuğumu seviyorum ve onunla birlikte dünyadayken birlikte olduğum gibi cennette de birlikte olmak istiyorum. Ailemle de, çoluğumla da, çocuğumla da. Onun için ne yapmam gerekir? Çok çalışmam gerekir. Çocuğunuza deyin ki yavrum ben seninle dünyada birlikte olduğum gibi ahirette inşallah cennette de birlikte olmak istiyorum. O yüzden ne yapalım? Bunun için çalışalım. Bunun için hayırda yarışalım, bunun için uğraşalım. O yüzden hakikaten evlat sevgisi bir yerde fitne olmuş. Ama nasıl ben çocuğumla dünyadayken birlikdeysem, ahirette, cennette de onunla birlikte olmak isterim. Allah abimize hayır versin kardeşlerim. Evet, Allah burada benden korkun yani benim azabımdan. Beni şiddetli, ben sizleri şiddetli bir şekilde yakalamamdan korkun diyor Allah Aziz ve Celle. Diyor ki nebi sallallahu aleyhi ve sellem, اِتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ Yarın hurma tanesiyle de olsa kendinizi cehennem ateşinden koruyun diyor Allah, Haz Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ Müminler o kimselerdir ki Allah Azze ve Celle'nin adı alıldığı zaman ne yapar? Kalpleri ürperir diyor. Evet. O yüzden bir mümin bir masiyet işlemek istediği zaman veya zulmetmek istediği zaman Allah'tan kork denildiği zaman ayette denildiği gibi kalbi ürpermesi gerekir kardeşlere. Evet. Allah Azze ve Celle bize hayır versin ya Rabbi. Senin rahmetini umar ve senin azabından korkarız ya Rabbi. Sen merhametlilerin en merhametlisisin ya Rabbi. Evet, bir Müslüman Allah'tan korkmalı. Ama nasıl ki azabından korkuyor ise aynı zamanda rahmetini de ümit etmeli. O yüzden imanın şubelerinin on ikincisi Allah Azze ve Celle'den ümit etmeye iman etmektir. Nasıl ki azabından korkuyorsak Allah'ın rahmetinden de ne yapmamız gerekir? Ümidimizi kesmememiz gerekir. O yüzden korku ve ümit nedir? İkisi müterazım dediğimiz şeylerdir kardeşlerim. İkisi birlikte olmak zorundadır. Nasıl ki biz Allah'ın azabından korkuyor ise aynı zamanda rahmetini de ümit ediyoruz. Diyor ki Allah azze ve celle. "Ve yercunu rahmetuhu ve yakhafun Onlar nasıl ki o rahmetinden rahmetini ümit ediyorlarsa azabından da korkarlar diyor. "İnne rabbike kana mahdura." Çünkü Rabbinin Allah'ı sakınılması gereken bir şey, çok şeydir. وَدْعُوهُ خَوْفٌ وَتَمَا Ümit ederek, korkarak Rabbinize dua edin. اِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِيْقٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ Çünkü Allah'ın rahmeti iyilik sahiplerine, muhsinlere çok yakındır, diyor Allah Azze ve Celle. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذ۪ينَ اسْرَفُوا Ey Muhammed! O nefsin ne zulmetmiş kullarıma de ki la taqnatum min rahmetillah sakın Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin inallah yaghfiruz zunuba Muhakkak ki Allah bütün günahları bağışlar innehu vel gafurur rahim Allah gafurdur boyafsayandır merhamet sahibidir inallah la yasiru an yashqa bihi Allah şik koşana asla başlamaz ve, mâdun, ve Allah bunun dışında dilediğini ne yapar Bağışlar buyuruyor Allah Azze ve Celle Nisan Suresi 48 ve 116. ayet-i kerimesinde. Muhale ve Müslim'de gelen rivayette diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah Eğer diyor müminler Allah katındaki ukubeti cezayı bilselerdi hiç kimse cennetini arzulamazdı. Bir kafir de Allah Azze ve Celle'nin rahmetini bilseydi cennetinden asla ümitsizliğe düşmezdi diyor. Yine rivayette diyor ki hiç kimse diyor Allah'a güzel zanda hissetmedikçe güzel zanda bulunmadıkça ölmesin diyor. Yani Allah'tan ne bekliyorsunuz? Allah Resulü soruyor. Ya Resulullah Allah'ın azabından korkuyorum. Rahmetini de ümit ediyorum diyor. Öylese sen kazandın diyor Allah'la selâm. Işte Allah'a karşı üstün zammıdır. Allah'ım senin azabından korkuyorum. Senin rahmetini ümit ediyorum. Allah'a karşı üstün zammıdır kardeşler. Yine diyor ki Ene inde zanni abdi Diyor ki Allah Ben diyor kulumun zannı gibiyim diyor. Ve beni zikrettiği zaman ben onunla birlikteyim diyor Allah Azze Celle. Demek ki biz Allah'a karşı nasıl zann edersek Allah bizi öyle karşılıyor. Öyleyse zannımız ne olacak? Allah'ım senin azabından sana sınır. Senin rahmetin umarım ya Rabbi. Evet. Resmen... Ebu Osman Sa'îd i̇bn İsmail bir şiirde diyor ki, kardeşlerim, Arap şiirleri okunduğu zaman çok edebi, ama maalesef Türkçe'ye çevirdiğimiz zaman o edebiliği biraz kaçıyor, o da Türkçe'nin acizliği. Diyor ki, ya. acizliği, Türk dilinin Arapça'ya karşı acizliği. Mâ bâlu dînike tarda en tudemnisehu. Neden diyor dinini kirletmeye razı oluyorsun ki diyor neden dinini kirletiyorsun O inne sevbeke magsilu min ki senin sevbin giydiğin elbisen kirden temiz diyor İkanmış. tercün necete ve lem tesuf sen diyor kurtuluşu umut ediyorsun kurtulmak istiyorsun ama o yala girmiyorsun ki inne sefine la tecri ala el muhakkak ki gemi diyor Çorak arazide gitmez, yürümez diyor. Gemi suda yürür. Evet kardeşlerim. Evet. Yahya i̇bn Muad Ar-Razi Ar diyor ki iman üçtür diyor. Havuf, raca ve muhabbet. Ümit etmek, korku, ümit ve muhabbettir diyor. İman üçtür diyor. Muhabbetin içinde... Korku şey, e, korkunun içinde günahları terk etmek vardır. Allah'tan korkan bir kimse günah işler mi kardeşler? İşte böyle peki onda ise cehennemden kurtuluş vardır diyor. Ümit etmenin içinde ise taat vardır. Allah'ın rahmetini ümit eden kimse ne yapar? Allah'a itaat eder. Bu da cenneti gerektirir. ...muhabbetin içinde de... ...sevilmeyen şeylere... ...kaplanma vardır kardeşlerim... ...geçenki dersimizde... ...cennetin yolu nelerle kaplıydı... ...şehriflerle kaplıydı... İnsanın, ...insanlığın... ...dünyadayken yapmasına yapmayı... ...hoşuna giden şeyler... ...ama cennet... ...neydi... ...cehennem ise... ...çok güzel şeylerle insanın hoşuna giden şeylerle kaplı... ...o yüzden... ...muhabbet neymiş... Sevilmeyen şeylere katlanmak da sabretmektir. Burada da neyi bulursun Allah'ın rızasını bulursun bu muhabbet karşısında. Evet Allah Allahuze ve Celle bizleri kendisini hakkıyla seven kullarından eylesin kardeşlerim. Varım, varım. Allah Azze Allah nasu selam Rabbisinden rivayetinde diyor ki Yebne Adem ey Ademoğlu sen bana dua ettikçe Ve ümit ettikçe ben sendeki bütün günahları bağışlarım diyor Allah Azze ve Celle. Ey Ademoğlu sen diyor yer dünya dolusu hatarlarla benim yanıma gelsen ama hiçbir şey işit şey koşmadan ben de seni diyor yeryüzü dolusu mağfiretle bağışlarım diyor karşılarım. Yemne Adem Ey Ademoğlu senin diyor günah işlesen ve günahların diyor semadaki bulutlara kadar ulaşsa... Sonra benden mağfiret istesen muhakkak ki seni bağışlarım ve hiç aldırış etmem diyor Allah Azze ve Celle. Evet, yine her kim bir hasene işlerse, bir tane iyilik, onun diyor mislini Allah Azze ve Celle 10 veya daha fazla verir diyor. Yani bir tane işte hasene işliyorsun iyilik, Allah Azze ve Celle ona en az 10 katını verir. Veya daha fazla, 700 misline kadar, dilediği kadar, Her kim de bir ceza, bir e, kötülük işlerse, onun da cezası ne? Bir tane diyor. Kötülüğe bir ceza, bir tane. Veya da Allah, Allah Azze ve Celle onu bağışlar diyor. Her kim de Allah, bana bir karış yaklaşırsa, ben ona bir zira yaklaşırım. Yani şu kadarlık bir mesafe. Her kim de diyor, bana bir zira yaklaşırsa, ben ona bir kulaç yaklaşırım diyor Allah Azze ve Celle. Her kim bana yürüyerek gelirse, ben ona koşancasına gelirim diyor. Ve her kim de bana yeryüzü dolusu, dünya dolusu hatalarla karşıma gelir ama bana hiçbir şeyi ortak koşmazsa ben de onu bir misli onun kadar bağışlama mağfiretle karşılarım buyuruyor. Allah Azze ve Celle. Lokman Aleyhisselam oğluna nasihatta diyor ki sakın Allah'tan ümidini kesme. Ama bu seni günah işlemeye de sakın götürme seni. Hani diyor ya, sakın Allah'ın rahmeti, yani şeytan da sizi Allah'ın rahmetiyle kandırmasın. Allah'tan kork ama bu korkun da seni onun rahmetinden alıkorkmasın. Allah'tan ümit et ama bu ümit etme seni günaha sevk etmesin. Allah'tan kork ama bu korkun ne yapmasın? Onun seni rahmetinden alıkorkmasın. Rahmetinden hiçbir zaman ne yap? Ümidini kesme. Ebu Hureyre'den gelen, radıyallahu anhudan gelen rivayette Allah Resulü aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki, bir adam nefsine zulmetti diyor. Ölüm geldiği zaman oğullarına şöyle bir vasiyette bulundu. Ben diyor öldüğüm zaman benim cesedimi yapayım. Ve cesedimi ne yapın? Rüzgarla beraber denize savurun adam ölüyor ve ve bununla beraber diyor ki vallahi diyor eğer Rabbim kadir olursa yani beni tekrar birleştirirse hiç kimseye azap etmediği gibi de azap ederdir. Adam bunu niçin korkuyor? Yapıyor Allah'ın azabından korktuğu için. Ve adam öldükten sonra oğulları toplanıyor adamı yakıyorlar cesedini ve külünü de ne yapıyor? Rüzgarla beraber Denize fırlatıyor, atıyorlar. Allah Azze ve Celle yeryüzüne diyor ki o diyor saçılan şeyleri toplayın ve yeryüzü toplar ve adam tekrar diyor ne yapar? Olduğu gibi olduğu hale gelir diyor. Ve Allah sorar ey kulum bunu yapmaya seni sevk eden ne? Neden böyle yaptın? O da der ki ya Rabbi senin azabından korktum diyor. Bunun üzerine Allah ne yapıyor? Onu bağışlıyor. Allah Azze ve Celle bir kimsenin günahı ne kadar olursa olsun, şirk koşmadığı müddetçe dilediğini bağışlar. Ama günahı ne kadar da az olursa olsun ne yapar? Dilediğini de Allah azap eder. Bu Allah'ın meşe Biz Allah'tan rahmetini isteriz ya Rabbi. Hı. Ve ne diyor ki Allah Aleyhisselam? Bir kadın hı hı. bir kedi yüzünden cehenneme girdi diyor. Belki de Basit bir olay gibi gözüküyor. Kediyi bırakmadı diyor ki gitsin o yeryüzünün otundan haşeratından gitsin. Ve şimdi o şekilde ne yaptı? Açlıktan öldü diyor ve Allah o kadını o kedi yüzünden cehenneme koydu diyor. Yani kardeşlerim günahın büyük küçüğü olmuyor? Olmuyor. Allah Azze ve Celle isterseniz dünya dolusu günahla gelin isterse bağışlıyor. Ama ufacık bir günah dahi olsa ne yapıyor? Azap etmek isterse de Allah azap ediyor. Azabından Allah sığınırız ya Rabbi. Evet. Zeyd-i bin Eslem diyor ki, bir adam eski kavimlerden ibadetle meşgulttu. Çokça ibadet ederdi. Ve insanlara bir Allah'ın rahmetinden ümit kestirirdi. Yani derdi ki Allah size rahmet etmeyecek. Ona göre ne yapın? Çokça ibadet edin. Çünkü Allah Azze ve Cennet'in azabıyla korkuturdu <gülüyor> Bu adam öldüğü zaman dedi ki Ya Rabbi senin karşı katında bana karşı ne var? Dedi diyor. Allah cehennem dedi diyor. Ya Rabbi ben dünyadayken sana ibadet ettim. Bu konuda çokça uğraştım. Çaba sarf ettim. Ömrümü senin ibadetinde geçirdim. Allah der ediyor sen dünyadayken insanlara ne yapardın? Benim rahmetimden ümit kesmelerini emrederdim. O yüzden bugün de sana rahmetimden ümidini kestirdim diyor. Rahmetim senin için geçerli değildir der diyor. Ve hak ediyor ki, umulur ki bu adam ibadetine yani kurtuluşu ne yaptı? Kendi ibadetinde gördü de Allah'ın rahmetini unuttu diyor. Ve Allah da ne yaptı? Onu cehenneme koydu diyor. Evet kardeşlerim. Doğru takiri var. şeyde yer vermemiş burada. Handala hadisini hepiniz biliyorsunuz. Diyor ki bizler diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanındayken Allah Resulü Aleyhisselam ve cennetten ve cehennemden bahsederdi. Ve bizler de sanki onu gözümüzle ayan beyan görülmüş gibi olur, imanımız tavan yapardı diyor. Sonra Allah Resulü Aleyhisselam'ın yanından ayrılırdık, ailemizin çocuğumuzun yanına giderdik. Sonra onlarla gülüşür, şakalaşır, oynaşırdık diyor. Sonra bu beni rahatsız etti. Acaba neden her zaman Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında olduğumuz gibi böyle imanımız tavan yapmıyor. Ebu Bekir'e rastladım radıyallahu anhuya ve dedim ki Hanzan'a münafık oldu dedim diyor. Bu neden? diye söylüyor. Bizler Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanındayken bize cennetten ve cehennemden bahsediyor ve biz ne yapıyoruz çok kendimizi güçlü kuvvetli imanımız tavan yapıyor. Ama onun yanından ayrılıyoruz Çoluğumuzun, çocuğumuzun yanına varıyoruz. Ne yapıyoruz? Oynaşmaya başlıyoruz, gülüşmeye başlıyoruz diyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın yanına varıyorlar ve bunu soruyorlar. dedim ki ey hazara, saaten ve saaten. Yani bazen böyle bazen böyledir. Her zaman imanını ne yapamaz? insan kuvvetli hissedemez. Lahu kuntum tekununa kema tekununa indi. Eğer diyor her zaman benim yanımda olduğunuz gibi olsanız, yani imanını, imanı tavan olsa, ne olurdu? Lesalhatkumul melaiketu fi ve ala üzerinde melekler sizinle musafaha ederlerdi. Ya hamdala sa'atan wa sa'at. Yani ey hamzala insan bazen böyle bazen böyledir. Bu yüzden kardeşler insanların nasıl ki arabaya benzin gaz dolduruyorsunuz, imanı ne yapmaya gerekir? Depo etmek gerekir. Çünkü azalıyor. Yol gittikçe, kilometre deptikçe ne yapıyorsunuz? Depoyu boşaltıyorsunuz. Hani derler ya cepten yiyoruz. Sürekli cepten yiyoruz biz. Ama elin meclislerinde hazır bulunursa ki burayı bir benzinlik gibi düşünün kardeşler. Ne yapıyorsunuz? Depoyu dolduruyorsunuz. Cebi dolduruyorsunuz. Cebiniz olsun 2-3 gün bir hafta gitsin. Sonra tekrar gelin tekrar doldurur. Hedef beraber. <gülüyor> Allah Azze ve Celle'ye hayal inşallah temsilde hata etmemişlerim kardeşlerim. O yüzden hakikaten ilim meclisleri Allah Azze ve Celle'nin zikredildiği meclisler çok önemli kardeşlerim. Tıpkı Hanzala'nın dediği gibi. Ama ilim meclislerini terk ederseniz Allah'ın zikredildikleri yerleri terk ederseniz Hanzala gibi ne yaparsınız? Çıkar ben münafık oldum dersiniz. Ondan sonra ayrılır gidersiniz. Ve kardeşler maalesef böyle olmuştur kardeşlerim. Hakikaten işledikleri günahlar yüzünden Allah Azze ve Celle'yi cemaati onların elinden almıştır kardeşlerim. Arabaya benzin doldurmazsanız araba gitmez kardeşlerim. İsterseniz sıfır arabanız olsun. En son model arabanız olsun. Benzin doldurmazsanız arabanız hareket etmez kardeşler O yüzden o kardeşlerimiz maalesef Allah hidayet etsin bize ve onlara da ne yapmışlardı? Ne yapmışlardı? Allah Azze ve Celle onların elinden cemaatı almıştır kardeşler. O yüzden cemaat hakikaten önemli. Allah'ın zikredildiği meclisler hakikaten önemli kardeşler. O yüzden şurada oturduğunuz bir saat sakın gözünüzde küçük görmeyin kardeşler. Hakikaten çok önemli. Tıpkı dediği gibi bu hadisi çok iyi düşünün. Bizler Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gelirdik. Bizler de burada Allah'ın kitabı, Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinden başka bir şey konuşmuyoruz kardeşlerim. Buraya gelin, deponuzu bir fulleyin, o size iki üç gün, bir hafta gitsin, gelin tekrar devam edin kardeşler Allah Azze ve Celle bizlere hayır versin kardeşlerim. O yüzden bir kimse ne yapar? Kalbini Allah'a karşı bağlar, ona ümit eder ve ona çokça dua eder. اَدْعُونِي اَسْتَجِبْ لَكُمْ Bana dua edin, sizi duanıza icabet edin, edeyim, diyor Allah Azze ve Celle. Çünkü Allah Resulü sallallahu innet dua, innet dua hu ibade dua ibadetin ta kendisidir, diyor. Ve qala rabbukumu da unu Rabbiniz dedi ki, bana dua edin de icabet edeyim. O yüzden dua bir müminin hayatındaki en önemli şeydir, kardeşler Allah Resulü diyor ki, leyse şey'un akram alallahi mined dua. Allah kapında İbadetleri en kıymetli duadır diyor. Duadan daha kıymetli bir şey vardır. Sizin duanız olmasa Allah size niye değer versin ki diyor. Ennehu men lem yese'lillâhı yafadab aleyh. Allah diyor kendisinden istemeyene, kendisine dua etmene öfkelenir, gadaplanır diyor Allah Azze ve Celle. Bütün insanlar istese, Allah Azze ve Celle de hepsine verse onun diyor şey yapması mülkünden Tıpkı diyor bir iğneyi alın, koca bir okyanusa batırın, çıkarın. Ne kadar su eksiltir ki diyor. İşte Allah'ın mülkünden de ancak bu kadar eksiltebilirsiniz. Bütün insanlar istese, her istediğini de Allah ve sadece bu kadar eksiltebilirsiniz diyor. Allah zevalle bizlere hayır versin kardeşim. Amin. Allah zevalle hakka hak bilip batıla tabi olmayan, batılı da batıl bilip batıldan sakınan kullarından eylesin ya Rabbim. Allah'ım seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi, senin sevgine yaklaştıracak her şeyi sevmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Dua ederken de imkansız bir şey istemeyeceksiniz. Tıpkı İbrahim aleyhisselam gibi Allah azze ve celle'ye Ya Rabbi dirileri, ölüleri nasıl diriltirsin bana da göster de ineceksiniz. Veya Musa aleyhisselam gibi Rabbi erini, anzur ileyk ya Rabbi göster de ben seni göreyim diyeceksiniz. Ve İsa aleyhisselam gibi Rabbena enzil aleyna aleyna meide tenes sema göküzünden bize bir sofra indir diyeceksiniz. Duada nedir? Yasak olan şeyleri istemeyeceksiniz. Güzel amaçlı şeyler isteyeceksiniz. Allah'a karşı her zaman üstünsem besleyeceksiniz. Allah'ı En güzel isimleriyle ve sıfatlarıyla dua edeceksiniz. Duanın adabı nedir? Güzelce abdest almak, kıbleye yönelmek, ellerini açmak, Allah Azze ve Celle'ye hamd ve sena etmek, Peygamber Aleyhisselam'ı ölmek ve ondan sonra ne yapmaktır? İsteyeceğini istemektir. Duadan sonra elleri yüze sürmek nedir? Bidattır kardeşlerim. Bu konuda Allah Resulü Selam'a gelen bir rivayet vardır. Ama bu da zayıftır. Yani insan elini açıp dua ettikten sonra ne yapmaz? Elinin yüzüne sürmez. Çünkü bu bir harekettir. Hareketin de e, ibadettir. Delil olması gerekir. burada bir delil yoktur. Hadis zayıftır. Bu ele yüzüde ele su, eli yüze sürmekte nedir duadan sonra? Yoktur kardeşlerim. Ki duanın e, edilecek yerleri, zamanları vardır. İnşallah evet, onurda evet. sonra bir sonraki dersimizde. Allah nasib eder seni işte. Evet kardeşlerim. Allah azze ve celle hepinize hayır versin. Kendisini hakkıyla seven, muhabbet eden, muhabbet besleyen, Resulüne ittibadan kullarından eylesin kardeşim. O anlamlı. Rahmetiyle cennetine girdirdi kullarından eylesin. Allahumma amin. Subhaneke. Allahumme bihamdik. Şer la ilahe illa ente esteğfiruke ve etûb iley. Ve akhir Ən elhamdülillah rəbbil aləm.